Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ana'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla leh, wa men yudlil fala hadiya leh. Wa la ilaha واعلم ان محمدا نقه يا ايها الذين آمنوا, الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا ان الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها ve her muhterese bidat ve her bidat dalalet ve her Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve aliye yolu işlerin en kötüsü de sonradan uydurulup ihtisas edilenler ortaya çıkarılanlar sonradan uydurulup ihtisas edilenlerin her bir şey bidattır ve her bidatta sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hutbet hacinin son paragrafında. Ders, iki ders yapmıştık haricilerin vasıflarına dair havariç, harici dediğimiz haricilerin sıfatları onların genel özelliklerine dair iki ders yapmıştık. E, bu da üçüncü ders olacak bu akşam. Daha önce haricilerin genel sıfatlarına dair hadisleri getirdik bunların şerhleriyle beraber. Sonra haricilerin sahabenin Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlamamalarına dair bunun buna bunun akabinde de e, bu akşamki devamı olan ders hariciler yine e, muhkem olmayan müteşabih benzeşen ayetleri ve mücmel kapalı ayetlerle bunları delil getirip bunlarla uğraşıp bu ayetleri kendi görüşlerine göre ve bu ayetlerin zahiri manalarını tabi zahiri derken burada biz batınını yani onun tefsirini beyan eden sahabenin ve Allah Resulü'nün kavlini bırakıp onu açıklayan o tefsirleri bırakıp Onları görmemezlikten gelip ayetten kendi zahiri anlayışlarını delil getirerek yorumlamalarına dair örnekler verilecek. Bilindiği gibi Kur'an ve sünnetin müteşabihlerine tabi olmaktan yani Kur'an-ı sünnet Kur'an ve sünnetin müteşabihlerine tabi olmak haktan sapma sebeplerinden biridir. Müteşabih ise nedir müteşabih? birçok manaya gelme ihtimali olan demektir. Benzeşip birçok manaya ihtimali gelen müteşabih tahsis edilmemiş. Yani ne demek tahsis edilmemiş? Bir takım hususiyetleri olan umum genel manalardır. Tahsis edilmeden alınan umum manalardır. Yine takkit edilmemiş, kayıtlanmamış, bazı şartlara bağlanmamış olan mutlak olan ifadeler veyahut ne olunmamış ne, ne solunmuş olan naslar demektir müteşabi muhkem ise bir manaya açıkça delalet edip hükmü net açıklığa kavuşmuş olandır tahsis edilmemiş, özel kılınmamış sınırlandırmamış, kayıtlanmamış veya nes edilmemiş naslardır şimdi öyle bir nas var ki bir takım tahsisleri hususiyetleri vardır bunlara bırakılıp genele alınır bu yanlıştır öyle nas vardır ki mutlaktır bunun kayıtları vardır. O kayıtlar alınmadan mutlak ifade alınıp önümüze getirilir. Bu da yanlıştır. Nes edilmiştir. Nes önceki hale getirilir. Bu da yanlıştır. Bunların hepsi müteşabih kavramı içerisine girer. Şimdi burada Ebu Galip'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Haricilerin sıfatlarına dair gelen bir rivayette. Eşeğin üzerinde olduğu halde Ebu Umame radıyallahu anh ile birlikte beraber gidiyordum. Dımeş mescidinin merdivenlerine vardığı sırada orada bir takım dikilmiş böyle kesik başlar gördü. Bu başlar da nedir? Kimindir? diye sorunca ona bunlar Irak'tan getirilen haricilerin başlarıdır dedi. Bunun üzerine Ebu Umame şöyle dedi. Kilabun nar, ateşin köpekleri bu sözü üç defa sikretti. Bunlar sema altında öldürülenlerin en kötüleridir. Bunları öldürenlere ve onlar tarafından öldürülenlere, onlar, onlar tarafından da öldürülmüş olan kimselere ne, ne de mutludur. Bu sözleri de üç defa söyledi. Sonra ağladı. Niye ağlıyorsun ey Ebu Mame denilince, onlar onlara benim olan merhametimden dolayı ağlıyorum. Çünkü bunlar daha önce Müslüman kimselerdi. Ve bunlar sonradan İslam'dan çıktılar. Daha sonra Yüce Allah'ın bakın müteşabihle alakalı olan taraf yönünün delili bu. Sonra Yüce Allah şu kavrini okuyor. Diyor ki kitabı sana indiren odur. Onun bazısı kitabın anısı olan muhkem ayetlerdir. Diye müteşabihle olan Ali İmran suresi 7. ayeti okuyor. Çünkü bunlar bu ayetlerle uğraştıkları için bunu sahabe bize getiriyor. İşte buradaki kast edilen müteşabikle uğraşan haricilerden bunlardır diyor. Bunu okuduktan sonra yine Ali İmran suresinde diyor ki siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Yani sahabenin yolundan gidip de fırkalaş yolundan ayrılıp da fırkalaşmayın. Bu ayeti de oku, okudu. Sonra ben dedim ki ey Ebu Muame bu sözü geçenler bu kimseler midir? Yani bu ayette senin zikrettiklerin. Evet dedi ben bu senin kendi görüşüne dayanarak söylediğin bir şey mi yoksa gerçekten Resulullah'tan işittiğin bir şey midir diye sorunca eğer görüşüme dayanarak söylüyorsam şüphesiz ki o vakit ben çok cüretkar bir kimseyimdir. Aksine ben bunu Resulullah'tan bir iki üç değil defalarca ben bunu işittim. Daha sonra parmaklarını kulaklarına koyarak böyle değilse şu kulaklarım sağır olsun dedi. Ve bu sözlerini üç defa tekrarladı. Sonra şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. İsrailoğulları yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Bunlardan bir tanesi cennette, diğerleri cehennemdedir. Bu ümmet ise onlardan bir fazla fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan birisi cennette, diğerleri ise cehennemde olacaktır buyurdu. Evet. Bu rivayetten sonra görüldüğü gibi hariciler müteşabih ayetlerin peşine düşüp onları sahabenin anladığının dışında tefsir edip anlayıp amel etmektedirler hariciler. Çünkü sahabe bunun nitekim Ebu Umame onların daha önce Müslüman kimseler olup sonradan İslam'dan çıktıklarını söylemiş ve onlar hakkında Ali İmran'daki müteşabihlerle alakalı 7. ayeti okuyarak bunun keyfiyetini bize bu rivayette belirtmiştir. Görüldüğü gibi durum bu şekildedir. Onlar müteşabih ayetler hakkında devamlı onları delil getirip kendi tekfir zihniyetlerine, tekfirci görüşlerine delil olarak kullanıyorlar. Peki bunlardan mesela hangi ayetleri delil olarak kullanıyorlar? Peşine düştükleri, müteşabih olan, mücmel olan ayetler ve onların zahirlerini delillerine delil olarak getirmelerinden bazı örnekler verelim. Birincisi devamlı bildiğimiz Maide Suresi'deki ayetler. Hariciler Yüce Allah'ın وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰيكَ هُمُ kafirun. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl kafir olan onlardır. Maid-i suresinde 44. ayet ve devamındaki 47'ye kadar olan ayetleri delil olarak getiriyorlar. Bunun zahirini alıp tekfir etmek için kendilerine malzeme olarak kullanıyorlar. Bunların devamını en çok bildikleri ayetler Ezbere diğer hadisleri ayetlerden daha çok en güzel telaffuz ettikleri Hemen anında delil olarak getirdikleri ayetler budur. Dikkat ederseniz eğer. Bu ayetin gerçekten zahirine baktığınız zaman Aldığınız zaman bunu tekfire malzeme olarak kullanılmaya çok uygun bir ayet. Lakin ehl sünnet bel bu ayetin Zahirine göre alınmaması hususunda icma etmiştir. Çünkü bu ayetin Resul'dan gelen Sahabeden gelen bir tefsiri vardır. Hatta bu ayeti zahirine göre alanları haricilik ve Mutezile'ye nispet etmiştir Ehl-i Sünnet. Hariciler bu ayeti mutlak olarak mutlak olarak alarak bunu la sırf Allah'a isyan eden bazı lider ve yöneticileri tekfir edebilmek için kullanmışlar. Halbuki bunu kullandıkları zaman dikkat edin ta sahabe dönemindeki döneminden beri birçok insan bu hükmün altına girer onlar bunun farkında değiller ve bunları düşünmemektedirler böylece bu ayeti mutlak olarak tekfire malzeme olarak kullanıyorlar halbuki bu ayet hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen beyan edici nas bulunmaktadır o da buradaki asıl kafir olan olanlar onlardır yani bunun gelen hükümlerini direkt inkar eden kimselerdir manasındaki bir hadistir Bakın bu hadiste Bera ibn-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. İşte onlar asıl zalim olanlardır. Fasik olanlardır. Ayet hakkında şöyle buyurduğunu bize tahtis etti. Bunların hepsi Allah'ın hükmünü inkar edenler hakkındadır. Yani hükmü inkar eden kimseler manasındadır bu. Bu ayet hakkında ee, bu ayeti e, bu hadis Ahmed'in müstedinde Ebu Davut'ta geliyor. Elbani'nin sahihlediği bir rivayettir bu. Ve Elbani'de bu konuda e, bunlar bunun gelen hükümleri hiç kabul etmeyip inkar edenler e, hakkındadır der. Sahihada. Yine bu ayetlerde kast edilen i̇bn Abbas'tan gelen rivayette e, gelen tefsirlerde bu ayette kast edilen küçük küfürdür. Yani kişiyi dinden çıkarmayan küfür manasındadır. Bakın İbn Abbas'tan gelen sahih senetli rivayetlere diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir ayeti <gülüyor> soruldu. Dedi ki o kebiredir. Yani ne demek? Büyük günahlardır. Bunu kastediyor. Yine İbn Abbas'tan her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir ayeti hakkında dedi ki bu onların iddia ettikleri küfür kastedilmemiştir bununla yani kişiyi dinden çıkarıcı küfür kastedilmemiştir. Yine İbn Abbas'tan üçüncü gelen nakilde bunların senetlerinde olan şeylerini zikretmiyorum. Sahih senetlerle geliyor hepsi. Yine bir adam İbn Abbas'a geldi. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetlerini söyledi. Kim böyle yaparsa kafir mi olur diye soruldu. İbn Abbas dedi ki: "Bunu yaparsa küfür etmiş olur." Lakin Allah'ı ahiret gününü ve şunu şunu şunu inkar eden kafir gibi küfretmiş değildir dedi. Yani Allah'ı ve ahiret gününü inkar eden kimse gibi küfretmiş değildir manasında dedi. Görüldüğü gibi rivayetin İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya nisbeti sahihtir. Sahabelerin hiç kimse bu tefsire de aykırı bir söz söylememiştir. Bu ayetin tefsiri hakkında sahabe sözü hükmen merfu konumundadır. Yani merfu hadis ne demektir? Merfu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ben işittim ki diye rivayet edilen o şöyle buyurdu ki rivayet edilen hadislerdir. Ona dayandırılan hadise refedilmiş merfu hadis denilir. Mevkuf hadis ise sahabenin kendisinde kalan görüşlerdir. Burada Allah Resulü'nden bir söz yok değil mi? İbn Abbas'tan var. İbn Abbas'tan var halbuki mevkuf olması lazım. Lakin burada ne ne deniliyor? Hükmen merfu. Yani bu tarz ayetleri Resul'dan işitmeden söylemesi imkansız. Kendi kafasına göre söyleyemez. Sahabe de zaten adildir. Yalancılık nispet edilmediği için hüküm olarak Resul'dan işitilmiş gibi hükmen merfudur. Istilahta böyle geçer. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Şüphesiz o zannettikleri küfür değildir. Bu dinden çıkarmayan küfürdür. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayeti küfrün altında olan bir küfürdür demiştir. Bu rivayetler bu şekilde Elbani'nin sayıklediği rivayetlerdir. İmam Ahmet bin Ambele de bu ayet hakkındaki küfür sorulduğunda bu dinden çıkarmayan <gülüyor> küfür demiştir. İmam Muhammed bin Hüseyin el-Acuri der ki Haruri'ler yani Haruri'ye haricilerin Ali radıyallahu anh dönemindeki çıkanları bunların peşine düştüğü müteşabih olan ayetlerden biri Allah'ın şu buyruğudur. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir ayeti. Bununla beraber sonra da küfredenler Rablerine başkalarını denk tutarlar. Enam suresindeki ayeti, ne hariciler alır bu müteşabeh ayetleri okurlar. Sonra haktan gayrısıyla hükmeden bir idareci gördüğü zaman muhakkak ki küfretti bu denler. Her kim de küfrederse başkalarını Rabbine denk tutmuş. İşte şirk koşmuş olur. O halde bu idareciler müşrik yöneticilerdir derler. Sonra da isyan ederek huruç ederler. Ve gördüğün şu şeyleri yaparlar. Çünkü onlar ayeti batılla tevil ederler. Bilindiği gibi tevil meselesi bu gündemde olan bir mesele. Burada tevil ayetin zahirine göre al alınıp batılla tevil edilmesidir. Hak olan tevil ise Allah asılından gelen hadis ve İbn Abbas'ın hadisiyle olan tevildir ki bu da zaten tefsir ve beyan manasındadır. Bu hak olan bir tevil manasındadır. <gülüyor> Yine burada Acur'un sözü bitti. Hafız İbn Abdülber diyor ki bidat ehlinden olan hariciler mutezile gibi bir topluluk ve bu konuda sapıtarak ve benzer rivayetleri güne işleyenleri tekfire delil getirmişlerdir. Allah'ın kitabındaki zahirdeki anlamı kastedilmeyen ayetleri de delil getirmişlerdir. Bunlardan birisi de her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmeder, hükmetmezse işte asıl kafir olan onlardır ayetidir. Görüldüğü gibi ne? Ayetin zahirdeki anlamı kastedilmeyen ayetler diye zikrediyor İbni ver Yine Kurtubi yüce Allah'ın her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Hükmetmezse işte asıl olan kafirler bunlardır ayetini günah sebebiyle tekfir eden hariciler bunu delil getirmiştir der. Halbuki ayette onlara hiçbir delil yoktur der. Kurtubi. Yine Ebu Hayyen el-Embulusi şöyle der hariciler bu ayeti Allah'a isyan eden herkesin kafir olduğuna dair delil getirirler. Ve şöyle demişler bu ayet. Allah'ın Allah indirdiğinden başkasıyla hükmeden herkesin kafir olduğunu ifade etmektedir. Her günah işleyen de Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiştir. Bundan dolayı kafir olmuştur der. Yine e, Reşit Rıza meşhur fıkıh imamlarından hiçbiri bu ayetin zahirini söylememiş. Hatta hiç kimse bunu delil olarak getirmemiştir. Yani hiç kimse haricilerin bu görüşünü nakletmeye bile Gerek görmemiş, muhtemel saymamıştır. Bu konuda bildiğiniz gibi tekfirciler, hariciler daha çok İbn-i okurlar ve İbn-i nakil yaparlar ve İbn-i kendi görüşünde olduğunu söylerler. Halbuki onların İbn-i tekfirle alakalı olan meselelerini kendilerine gösterdiğinizde yüz çevirirler. Bakın Şeyhülislam İbn-i neler demiş. Şeyhülislam İbn Teymiye neler demiş? Selef'in görüşü kişide iman ve nifak bir arada bulunabilir. Şeklinde olduğuna göre bu kimsede iman ile küfür, bir kimsede iman ile küfür aynı anda bir arada bulunabilir demektir. Fakat bu dinden çıkaran küfür değildir. İmanla beraber bir kişide küfür varsa dinden çıkaran küfür olmadığı açıktır. Nitekim İbn Abbas ve arkadaşları kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir ayeti hakkında. Dinden çıkarmayan bir küfürle kafir olurlar demişlerdir. Bu konuda onlara Ahmet bin Amber ve diğer sünnet imamları uymuşlardır der İbn Teymiye. Şimdi zaten dikkat ettiyseniz daha önceki iman derslerinde Yüce Allah... Şeytan için de fasık kelimesini kullanıyor. Mekkeli müşrikler için de fasık kelimesini kullanıyor. Ama bazı ayetlerde Müslüman için de fasık kelimesi kullanılıyor. Peki bu fasık kelimesi ne? Fasık fısk günah işleyen manasında değil mi? Kişide iman bulunup günahkar olması manasında biliniyor genel olarak. Ama dinden çıkaran fısk da vardır. Onun için i̇bn Abbas bakın şöyle bir kayıt koyuyor diyor ki i̇bn Abbas eğer Yüce Allah fısk kelimesini kafir ve müşrikler için kullandıysa o dinden çıkaran fıstır. Ama Müslüman için kullandıysa o dinden çıkarmayan günah babındaki fıstır diyor. Onun için burada meseleye dikkat etmek gerekir. Yüce Allah hangi ayeti nerede ne şekilde kime kullandı? Yani fasık size haber getirdiğinde onu araştırın dediğinde onu yani günahkar olan bir Müslüman diye kastediliyor Hucurat suresinde. Yine İbn, e, Şeyhülislam İbn-i sözlerine bakalım. i̇bn Abbas ve Seleften birçok kimse, her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, onlar kafirlerdir, onlar fasıklardır, zalimlerdir ayetlere hakkında. Küfrün altında bir küfür, fıskın altında bir fısk, zulmin altında bir zulüm demişlerdir. Nitekim Ahmet bin Ambel ve Buhar de bunları böyle zikretmiştir der. Yine başka bir yerde Müslüman olduğu halde kendisine İslam'dan tamamen çıkarmayan küfrün altında bir küfür bulunabilir. Nitekim sahabeden İbn Abbas ve başkaları küfrün altında bir küfür demişlerdir. Ve bu Senefin genelinin görüşü olup İmam Ahmed ve başkaları bunu belirtmişlerdir. Yine İbn Abbas ve arkadaşları kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse Onlar kafirlerdir Maide suresindeki ayeti hakkında Dinden çıkarmayan küfür altında Bir küfür fısk altında bir fısk Zulüm altında bir fısk Zulüm altında bir zulüm demişlerdir Evet biraz sonra ileride geleceği gibi i̇bn Teymi'ye Yani bu i̇bn Abbas'ın bu sözlerini Kabul etmeyen bir grup var Bunlar bir selefi izliyorlar ve bunlar Tekfirci bir gruptur Bunların hepsine zayıf demeye getiriyorlar Görüldüğü gibi İbn Kayyum, İbn Teymiyye gibi alimler bunu hep delil olarak kullanmış ve sahih rivayetlerdir bunlar. Allah'ın ve İbn Kayyum el veriyor ki küçük küfür hakkında şöyle diyor: "Bu İbn Abbas ve sahabenin de genelinin kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Maide surasındaki ayet hakkında açıklamasıdır. İbn Abbas bu dinden çıkaran küfür değildir. Belakis bunu işleyen bir küfür işlemiş olur fakat bu küfür Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenin küfrü gibi değildir demiştir. Yine tavus ve ata bu küfrün altında bir küfür, zulmin altında bir zulüm, fıskın altında bir fısktır demişlerdir. İb, e, İmam İbni Bas Abdülaziz Bin Maz demiştir ki küçük küfür ile kafir, küçük zulüm ile zalim, küçük fısk ile fasık olunur. Nitekim bu mana İbn Abbas'tan, Mücahit'ten, Selef'ten bir topluluktan olarak gelmiştir. Yine İbn-i tekfir fitnesine düşenler bu durumdan razı olmadıkları için bu eser i̇bn Abbas'ın sözünü kastediliyor. Kabul edilmez demişlerdir. Yani i̇bn Abbas'tan <gülüyor> demin 4-5 tane nakil yaptım ya bunlar kabul edilmez demişlerdir. i̇bn Abbas'tan sahih olarak gelmemiştir demeye başladılar sonraları. Onlara denilir ki nasıl sahih olmasın. Bunu sizden daha büyük daha üstün ve hadisi iyi bilen kimseler sahih olarak kabul etmiş. Örnekte delil olarak kullanmışlar değil mi? İbn-i Abdülver, İbn-i Kayyum, İbn-i Teymiye gibi daha birçok alimler. Sizler ise biz bunu kabul etmiyoruz, etmiyoruz diyorsunuz. Bizim için Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyum ve diğer uzman alimlerin bu rivayetleri kabul etmesi yeterlidir. Onlar da bu sözü benimseyip dile getirmişler ve nakletmişler. Ve dolayısıyla bu eser de sahihtir der. Elbani, her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl olan kafir olan onlardır ayetiyle ilgili şöyle de Yüce Allah'ın şeriatına onun her zaman ve her yerde uygun olduğuna iman eden, lakin fiilen tamamıyla veya bir kısmıyla hükmetmeyenin bu ayetten bir payı vardır. Lakin bu pay onu İslam dairesinden çıkaracak seviyeye gelmemiş olabilir der. Evet. Maide suresinin tefsiri hakkında ve ehl Sünnet'in hadis alimlerinin <gülüyor> görüşüne dair bu hadisinin nasıl anlasılması gerektiğine dair beyan bu kadar. Dolayısıyla bu ayeti delil getirip yöneticileri tekfir etmek akıl işi değildir. Sadece hamasi, duygusal hareketlerden kaynaklanan bir durumdur. Yine haricilerin e, şu ayeti devamlı kullanıp delil getirdikleri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 Haricilerin Allah'ın indirdiği ile yönetmedikleri gerekeksiyle yöneticileri tekfir etmekte getirdikleri delillerden bir tanesidir der. Görüldüğü gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin beyan ve tefsirlerine müracaat etmeden nastarın zahiriyle amel etmek de insanı sapıklığa götüren sebeplerden biridir. Şimdi ehl sünnet vel cemaat nastarın zahirine tabi olmayı bize davet eder doğru mu? isim ve sıfat mevzusunda olsun birçok meselede olsun Naslar'ın zahiriyle amel etmek esastır bizim için bununla davet ederken bakın Naslar'ın zahirinde tutulup bunlarla amel etmeye davet ederken bununla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı ve sahabenin de Kur'an ve sünnet anlayışına tefsirine başvurmamayı kesinlikle kastetmemişlerdir yani Resul'dan bir tefsir beyan varsa sahabeden bir açıklama varsa bu nasfı almadan zahirine uymayı kesinlikle kastetmemiştir. Bu naslar olmadığı zaman zahirine başvurmak gerekir. Bu usulde bir kaydedir. Çünkü nasın bazen zahirini almamakta tehlikeli batıl tevhillere götürüyor. Evet. İbn-i Teymiye şöyle der nitekim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tefsirinden yüz çevirerek Nasların zahirlerini delil getirmek bidat ehlinin yoludur der. Görüldüğü gibi hariciler Kur'an'ın muhkem değil de devamlı müteşabih, mücmel olan ayetlerini yine ayetlerin zahirlerini delil getirip kendi görüşlerine göre tevil ederek tekfirlerine malzeme olarak kullanırlar. Tavustan i̇bn Abbas haricilerin Kur'an hakkında söylediği şeylerden bahsederek şöyle der. Onlar Kur'an'ın muhkem ayetlerine iman ederler hariciler. Müteşabihlerine gelince helak olurlar. Evet. Onlar Kur'an'ın muhkem ayetlerine iman ederler fakat müteşabihlerine geldiği zaman bu hariciler helak olurlar. <gülüyor> Ey ve Sahtiyan şöyle der. Hiçbir heva ehli, hiçbir bidat ehli ben bilmiyorum ki müteşabih zilil getirerek mücadele etmesin. Evet. Evet. Bu haricilerin tabi yanlış anlayışlarına dair bir tane e, örnek daha verelim. Bu da e, bir takım ayetleri, akılları ile yani akılları ile anlayarak haricilerin ayetleri, akılları ile Sünnet'in yolu dışında anladıkları gibi hadisleri de öyle anlamışlardır. Onların bu anlayışları akıl ve kıyasları iledir. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen Muahazeden gelen şu adıse dikkat etsinler diyor ki seal to Ayşe'te ben Ayşe'ye sordum fakultu dedim ki ma ba al khaydi taktil ve la taktil salate niçin ay hali yani hayızlı bir hal olduğunda olan bir kadın orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor ben bunu sorunca Ayşe ona şu cevabı verdi. E haririyotun enti, sen haruri misin? Yani sen harici misin? Muahize dedi ki, listu bihaririyetin. velakin ne Ben haruriye değilim, yani haricilerden değilim. Fakat soruyorum. Kalet dedi ki, kâne yusibuna zâlke, fe bi kaza is ve la mu'mira bi kaza is salate. Ayşe radıyallahu biz herhangi birimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken bu hal bize isabet ettiğinde yani hayız hali bize orucu kaza etmemiz emir olunduğu halde namazı kaza etmemiz emrolunmazdı. Hayızlıyken orucu kaza etmemiz bize emredilirdi daha sonra fakat namazı kaza etmek emrolunmazdı. Adetli olan kadın oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Fakat adet dönemi bittikten sonra namazı değil orucu kaza eder. Haricilerden bir kesim madem orucu kaza ediyor da namaz ondan daha önemli bir ibadet iken kaza edemiyor. Niye? Orucu kaza ediyor. Halbuki namaz daha önemli bir ibadet. Neden onu kaza edemiyor? Akıl olarak mantıklı bir şey. Yani sen orucu kaza ediyorsun halbuki namazı kaza etmek buna daha layık bir şey. Çünkü daha önemli bir ibadet. Halbuki namazı öncelikle kaza etmesi gerekir diye kıyas yoluna gidiyorlar. Bu hadisi iyi düşünmek gerekir. Zira burada Ayşe radıyallahu Allahın o kadına karşı herhangi bir gerekçe, düşünce ve analiz tereddüt olmaksızın sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini getiriyor. Dikkat ettiyseniz hiçbir düşünce yok, bir analiz yok bir yorum yok tereddüt etmeden sadece ne yaptı Resulullah'ın sözünü getirdi İşte bu da sahabenin anlayışı nas geldiği zaman akıl yerinde durur biter bunun işi ya bugün Abdülaziz Bayındır gibi Mustafa İslamoğlu gibi kişiler e, oruçlu kimse isterse namaz şey oruç tutabilir diyebiliyorlar e, onlar da zaten hadis inkarcılığı olduğu için Bukhara'daki Müslüm'deki hadisleri bunu Müslümümüz nakletmiş Buharimiz nakletmiş. Böyle sanki şey, askerlik arkadaşıymış gibi Müslümümüz, Buharimiz, yani torunu mu oluyor, amcasının oğlu mu oluyor belli değil. Bu tarzda böyle büyük tırnağı bile olamayacağı imamlar hakkında ileri geri konuşuyor. Bunların naklettiği sahih hadisleri akılla yaklaşıyor. Bir takım böyle lafızlar akıllarına uymadığı için rahatlıkla inkar edebiliyorlar. Bir hadisten anlamadıkları için senet yok, sepet yok, hiçbir şeyden sadece o minik akıllarına uymadığı için rahatlıkla inkar edebiliyorlar. Kendisine yoksa sen yönteminde, nastarında kişisel görüş ve arzuyla reddeden ve onları kabul etmeyen haricilerden bir kadın mısın demek istiyor Ayşe annemiz. Nitekim akıllı bir insan, haliniyemizi düşündüğünüzde Günümüz insanların nasıl da farkında olmadan haricilerin yolunu izlediklerini anlar. Dedik ya daha önce her batıl olan fırka, sapık olan fırkanın kökünde Mutezilelik vardır. Yani bir akılcı anlayış mevcuttur. Bütün fırkalarda bu vardır. Evet, haricilerin tekfirci zihniyeti ve onların cuma ve cemaat namazlarını kılmamaları meselesi var buna da inşallah devam edelim haricilerin en büyük belirgin özellikleri kendilerinden başkalarını Müslüman olarak görmemeleridir yer yer kendi tanıdıklarını kafir olarak görmeseler de kendi tanıdıklarını kafir olarak görmeseler de onlar devamlı Müslümanlardan olan yöneticileri asker, memur, polis cami imamları ve benzeri diğerlerine insanları kafir olarak görme eğilimindedirler. Sıkıştırdığın zaman yan çizdikleri zam yerler olur ama genel olarak baktığın zaman bu tarz şeyler devamlı dillerinde alışkanlık olmuştur. Artık dilinle geldikçe kalplerine sirayet ediyor. Onların bu zihniyeti hastalık derecesine gelmiştir. Birçok kereler onların ağızlarından Müslümanlar için birçok acayip böyle sözlerin sudur ettiklerini görürsün asker ve polisler için ben çok duydum bunlar firavunun askerleri der çünkü Kur'an'da tekfir edilmiştir firavun en lanetlik insandır değil mi? yüce Allah'ın tekfir etti. tekfir zihniyeti olduğu için firavunun askerleri bunlardır. yani yoldan geçen bir polise belki de namaz kılıyor 5 vakit hemen bunun için bu yakıştırmaları yaparlar alimler için belamdır kitaplık ve eşektir Bunlar hayız ve nifas alimleri, oturan alimler demişlerdir. Yöneticiler için zaten hemen tağut bunlar demiştir. Cami imanları için bunlar Kıldırgaç, TC'nin imamu. Yani Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasında TC'nin imamu derler. Onların bu tekfiri, tekfiri olan tekfirci bakışları ile yeryüzünde gurur ve kibirle yürüdüklerini görürsün. Sanki kendilerinden başka hiçbir Müslüman yoktur onlardan başka ki ileride nakil olarak gelecek onlardan öylenir vardır ki bu tekfirlerini artık normal görmeye başlayanlar olmuştur yani bizler zaten toptan tekfir ettiğimiz için bu konulara kafa yormuyoruz der bazı meseleler olur fıkhi olarak ya, ya hacı abi biz zaten toptan tekfir ediyoruz diye. adam da normal yani öyle gibi onun için bu konularda pek kafa yormuyoruz der bu beldenin en tekfircisi der hatta bir tanesi. Ben olduğum halde ben bile bu kadar ahattaşmadım ya der. Yani adam kendisini tekfirci olduğuna dair kabullenme var. Ama ulan arkadaş ben bile bu kadar tekfir etmiyorum der. Yani bunların ağzını da normal geliyor tekfir. Halbuki tekfir dediğin zaman adam tüyleri diken diken olması lazım. Ben tekfirciyim yani en tekfirci benim diyor adam. Normal geliyor. Bu kadar kanıtsamış ve benimsemişler diyor <gülüyor> kendileri. Sanki damarlarında yeni bir kan çeşidi tekfire delalet eden A'yıraş B'yıraş değil de T T'yıraş pozitif varmış gibi damarlarında böyle bir kan dolaşmaktadır. İşte onların zihniyetine dair lalekayinin nakletmiş olduğu bir hadis nakledelim. Ebul Affas'ı Muhammed bin Yakup el Asım'ı şöyle derken işittim. Bakın rivayete. İki harici Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Onlardan biri arkadaşına şöyle dedi bu insanlardan senden ve baş benden başka kimse cennete girmeyecek bunun üzerine arkadaşı ona şöyle dedi yani yeryüzü ve sema kadar genişliği olan cennet sadece senin ve benim için mi bina edildi <Sessizlik> diğeri de evet dedi bunun üzerine o da o zaman o cennet senin olsun dedi ve görüşünü terk etti bakın bu bir rivayet nakil la kainat diyor bunu bu haricilerin zihniyeti öyle gerçekten bu insanlar kanıtsamış bunu ve normal geliyor ve bu tarz adamlara dikkat edin ben selefiyim de diyor. Alakası yok selefilikte dikkat edin ben selefiyim demeleri sizi yanıltmasın. İşte haricilerin düştükleri zihniyetin acı bir tablosudur bu. Yani yazıklar olsun onlar kıble ehlini tekfir etmekten ne kadar cüretliler. İmam Ebu, Esen, Ebu Hasan Elaşar şöyle diyor. Biz zina, hırsızlık ve şarap içmek gibi işlediği herhangi bir günahtan dolayı kıble ehlinden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Fakat hariciler bu tür günahları tekfir edileceği inancındadırlar. Ve onların kafir olduklarını iddia ederler. Biz de deriz ki bu büyük günahlardan zina, hırsızlık ve benzeri herhangi birinin haramlılığına inanmaksızın helal olduğunu iddia ederek işleyen kimse kafir olur. Burada helal olduğuna iddia ederse bakın. İbn-i Kuteybe başınıza öyle imamlar gelecek ki onlara itaat ettiğiniz takdirde azıtmış olursunuz isyan ettiğiniz takdirde de sapıtmış olursunuz itaat ederseniz azıtırsınız isyan ederseniz sapıtmış olursunuz bu hadisin nakde diyor ki görüldüğü kadarıyla hadisin manası şudur onlar eğer Allah'a karşı isyankarlığı halka, halka zulüm etmeyi haksız yere kan dökmeyi emredenlere itaat edenlerse itaat edenler azıt sapıtmış olur eğer haricilerin de yaptığı gibi onlara isyan edilir ve onlara baş kaldırılır da Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olunursa bu isyan edenler doğru yoldan da sapıtmış olur diyor i̇bn Kuteybe'nin sözleri burada bitiyor. İmam Acurri haricilerin mezhebinden sakındırma konusunda zikrettiğim birçok hususlar zikrediyor. Bu hususlar kerim olan Allah Azze ve Celle'nin kendisini koruduğu kişi için apaçık bir haber ve mesaj şeklindedir. ''Çünkü o haricilerin görüşlerini benimsememiş, imamların kötülüklerine ve idarecilerin zulümlerine sabretmiş, onlara karşı kılıcıyla kıyamda bulunmamış, Allah'tan hem kendisinden hem de bütün Müslümanlardan zulmü kaldırmasını istemiş, İdarecilere iyi salih duada bulunmuş, yine onlarla birlikte hac etmiş, Müslümanların düşmanlarını bertaraf etmek için idarecilerle birlikte cihat etmiş, onların arkasında cuma ve bayram namazlarını kılmış.'' Kendisine onlara itaat etmeyi emrettiklerinde şayet bu kendisi için mümkün olabilmişse onlara itaat etmiş. Mümkün olmamışsa onlara özrünü beyan etmiş. Eğer kendisine günah işlemeyi emretmişlerse onlara itaat etmemiştir. Sonra idarecilerin arasında fitnelerin dönüp dolaştığı zaman evine çekilmiş. Dilini ve elini tutmuş onların içinde bulundukları duruma meyletmemiş, fitneye yardım etmemişlerdir. İşte bu özelliklere sahip her bir kişi Yüce dilemi dilemesi halinde dost doğru yol üzeridir diyor. Ve sözleri burada bitiyor. i̇bn Teymi'ye Harurileri haricilerin kolunu anlatırken, Haruriler genel olarak haricilerin nispetli İslam'dan daha da uzaktılar. Onlar ümmet içerisinde fırkaların en yalancı olanlarıydı. Birçok işlerde Yahudilerin Samiri adını verilen koluna benzediler. Şir, bidat ibadetle ve insanları aşırı derecede yüceltmeler Hıristiyanlara benzediler. Müslümanlara karşı Yahudi, Hristiyan ve müşrikleri dost edindiler. Muhakkak ki, müşrik, muhakkak ki bu müşriklerin adetleriydi. Bununla birlikte onlar Allah'ın işlerinde kendi isminin anılmasını ve yüceltilmesini emrettiği mescitleri terk ettiler. Orada cuma ve cemaati ikame etmediler. Böylece onların heva ehlinin en şerlileri olduğunu ve savaşılmaya haricilerden daha layık oldukları ortaya çıkmış oldu. Evet. Onlar Darul Harp ve Darul İslam meselesi konusunda da çok açılı gitmişlerdir. Yanlış tanımlar üzerine binada bulunmuşlardır. Darul Harp ve Darul İslam ayrımı meselelerinde yanlışlıklara düşüp bazı yerleri Darul Küfür ve Darul Harp olarak nitelemişlerdir. Cuma ve cemaat namazlarını terk etmeye kadar bu Sözlüğü üzerine bir bina etmişlerdir ve bu cuma ve cemaat namazını terk etmişler. Tarihte ilk olarak bu konuda hariciler tarafından aşırılığa gidilmiştir. Yani bu meselede aşırılık haricilerin özelliklerindendir. Hariciler Emevi iktidarının hakim olduğu yerlere darul harp. E, o iktidarın hakim olduğu yer bak savaş alanıdır. Onlara harf, darul harp ve biraz daha mutedil olan yerlere de darul sulh olarak nitelendirmişlerdir. Yine Şeyhülislam hükmü şöyle der, onların Müslümanların cemaatinden ve imamlarından ayrıldıkları iki meşhur özellikleri vardır. Bunlardan birincisi değil, ikincisini zikrediyor ki, haricilerin Müslümanları günahlardan ve kötülüklerden dolayı tekfir etmeleridir. Müslümanların canlarını ve mallarının helal sayılması, darul İslam, darul harp, kendi yurtlarının ise darul iman olması, onların günahları tekfir etme tekfir sebebi saymalarının bir sonucundan kaynaklanır. Peki bazı Müslümanlar cuma namazlarını cami imamlarının arkasında cemaat namazlarını terk ederken şöyle bir reddiye getiriyorlar. Diyorlar ki bu topraktan İslam şeriat, şeriatı ile yönetilmiyor. Küfür sistemlerinin yönetim şekli ile yönetiliyor. Bu yüzden bu topraklar darul küfürdür. Bu nedenle burada cuma namazı kılınmaz diyorlar. Denilir ki evet küfür sistemlerinin yönetim şekli uygulanıyor. Şeriat uygulanmıyor. Bu açıktır. Bunu kimse inkar edemez. Fakat küfür sistemiyle yönetilen topraklarda cuma namazı kılınamaz. Kaidesinin delili Kur'an ve sünnette nerededir? Bunun biz ispatını isteriz. Cuma namazının şartları nerede oluşursa olsun cuma namazı orada kılınır. Eğer... Küfür ile yönetilen yerde cuma namazını kılmaman için bir baskı yapılıyorsa zaten şimdi yönetim, şerii bir yönetim olursa cuma namazı kılınır diye cuma namazının bir şartı yok. Böyle bir şartı varsa delil ister. Eğer küfür ile yönetilen yerde cuma namazını kılmaman için sana bir bak özellikle cuma namazı kılmaman için bir baskı varsa ölüm tehlikesi, işkence ve benzeri burada cuma namazı zaten düşer. Lakin gizlice vakit namazları kılınması gerekir. İnsanlar vakit namazlarını bir takım sebeplerden ötürü gizlice de değil de aleni olarak kılabiliyorsa, kimse de karışmıyorsa cuma namazlarını da kılmakla mükelleftirler. Ayrıca küfür sistemiyle yönetilen yerde bulunan halkın çoğunluğu Müslüman dahi olabilir. Yönetim küfür olabilir, halkın çoğunluğu Müslümandır. O tıkada ezanlar okunuyorsa orada bulunan halkın Müslüman olduğuna dair bu durum delil olmuş olur. Yönetim önemli değil bakın burada. Neden? Çünkü Enes bin Malik'ten sallallahu aleyhi ve sellem fecr vakti girdiği zaman baskında bulunurdu diyor. O ezana kulak verirdi. Eğer bir ezan sesi işitirse baskından vazgeçer. Ezan sesi işitmezse baskın yapmazdı. Orada ezan sesi duyulduğu zaman demek ki orada Müslümanlar yaşıyor. O belli Müslümandır. Oranın yönetimi şöyleymiş, böyleymiş Burada hiçbir şekilde şey bir delil yoktur. Sadece bizim için ezan okunması yeterlidir. Ezanın işitilmesi oranın Müslüman memleket olarak değerlendirilmesi için yeterlidir. Eğer ki yönetim küfür yönetimi olsa da durum böyledir. Yönetimin küfür ve yöneticilerin de kafir olması durumu değiştirmez. Halkın orada ezan okuyup namaz kılmaları yeterlidir. Böyle bir diyara darul küfür denilmesi hatta hatta bir de darul harp denilmesi yanlıştır. İnsanlar toptan tekfir edilmesi toplumun cahiliye toplumu olduğunun da söylenmesi çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Darul küfür bakın yani küfür diyarı İslam diyarı. Darul küfür ikiye ayrılır. O darul küfür olan yerde birincisi darul harptır. Kıtal bazında sıcak savaşın olduğu yerdir. Bu darul küfrün bir kısmıdır. Darul sulh yine darul küfürdür. Ama sıcak savaşın bulunmadığı barış halinin insanların rahatlık hatta hatta Müslümanların rahatlıkla cemaat cuma ile ikame edebileceği yerdir. Burası da Darul küfürdür ve burası Darul sulhttur ama. Darul küfrün içine bu ikisi girer. Şimdi bunlara Darul harp kıtal bazında sıcak savaşın harp olduğu bölgedir. Bu bölge kafirler ile Müslümanlar arasında öldürme savaş fiilinin bulunduğu bölgedir. Bu kafirlerin zulüm şeklindeki gizlice gelip öldürmeleri veya her iki tarafında alenen savaş ilan etmeleri durumunda olur. Burada cuma namazları kılınmaz. Gizlice vakit namazları kılınır. Eğer yeterince kuvvet yoksa kişinin hicret etmesi gerekir. Edemiyorsa da imanını saklar. Müslümanların tek vücut olup imamlar olduğunda da cihat gerekir. Nübüvvetin dördüncü yılında sahabeler dağ yollarında gizlice namaz kılıyorlardı. Bakın nübüvvetin dördüncü yılları. Nerede? Dağ yollarında. Kureş kafirlerinden bir grup bunları görmüş, kendilerine, kü kendilerine küfretmişler. Yani onların imanlarını kabul etmemiş ve bunlarla çatışmaya girmişler. Sa'd bin bu Vakkas müşriklerden birinin yaralamış, İslam'da da ilk akıtılan kan budur. Bakın burada ne var? Gizlice namaz kılıyorlar. Bu açıklamalardan sonra Safir Rahman Mubarek Furi şöyle diyor: Malumdur ki çarpışmalar tekrarlansaydı bu durumda Müslümanların yok edilmesine sebep olabilirdi. Davetin gizliliği onun için bu aşamada hikmetli bir hareketti. Saabeden çoğu Müslümanlığını ibadetlerini, davetlerini ve toplantılarını gizlice yapıyorlardı. Resulullah açıkça İslam'a davet, açıkça İslam'a davet ediyor ve müşriklerin gözü önünde ibadetini ifa ediyordu. Peygamber olduğu. Dan dolayı. hiç kimse ona mani olmuyordu fakat Müslümanlar ile hem onların maslahatı hem de İslam'ın maslahatı icabı Müslümanlarla gizlice toplanıyordu Huzeyf ona bir Resulullah bir gün bana İslam'ı telaffuz eden kaç kişi olduğunu sayın dedi buyurdular ki böyle biz ey Allah'ın olsun bizim sayımız 6 ya 7, 7 yüze ulaşmış olduğu halde hakkımızda sen korkuyor musun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vurdu siz bilemezsiniz Çokluğunuza rağmen imtihan olunabilirsiniz. Gerçekten böyle belaya maruz kalıp imtihan olunduk, ki içimizden namazını gizlice kılanlar oldu. Bakın ne diyor? Öyle belaya maruz kaldık imtihan olunduk, ki içimizden namazını gizlice kılanlar oldu. Bu durumda cuma namazı zaten kılınmaz. Evet bu müslim rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma kılmaya muktedir olmayıp ilk cuma namazını Musabbir bir Ümer radıyallahu anh kıldırmıştır. Dar-ı Kuddin'in Mugire bin Abdurrahman'dan rivayetine göre i̇bn Abbas Resulullah hicret etmeden önce sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını izin verdi. Fakat kendisi Mekke'deyken Cuma kılmaya muhtedir değildi. Bu sebeple Musab bin Umeyre mektup yazdı. Yahudilerin zevru aşikar okudukları güne bakın siz de kadınlarınızı ve çocuklarınızı toplayın. Cuma günü zeval vaktinde gün yarıdan meyledince iki rekat namaza Allah'a yaklaşım bulundu. Tabi bu rivayet hakkında i̇bn ben nakiller var. i̇bn diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de hem ölüm korkusu var hem de Ali radıyallahu anh Ebu Bekir ki Ali radıyallahu anh çocuk ve kendisi cemaat yoktu diyor. Cuma'yı ikram edememesinin sebeplerinden biri. Urba bin Zübeyir şöyle diyor. Abdullah İbn-i sordum. Bana müşriklerin Resulullah'a yaptıkları en şiddetli harekete haber ver. Dedi ki Resulullah Hicri İsmaille namaz kılarken Ukbe bin Ebu Muayyip ona geldi Elbisesini boynuna dolayarak Şiddetli bir şekilde sıktı Ebu Bekir gelip Onun omzundan tuttu Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaklaştırarak Rabbim Allah'tır dedi diye Bir adamı mı öldüreceksiniz dedi Bakın Resulullah peygamber Davetini açıktan yapması gerekiyor Ve uğradığı duruma bakın Normal sahabeler bunu yapsa Zaten öldürülme korkusu var ki Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. İşte bu gibi durumda sen Cuma namazı kılmayabilirsin. Ama böyle bir toplumda kimse sana Cuma namazı kılma demiyor. Sen daha neyle Cuma'yı terk etmeye çalışıyorsun? Toplan en kötü arkadaşlarını bir mescit kuru yap bunu. Mescitlerdeki imamlara kafir deme meselesi zaten tekfir konularında gelecek. Onları da ayrıca uzunca anlatacağım inşallah. Onların arkasında namazsızı terk etmeye dair hiçbir nas yok. Evet, Abdullah İbn-i Mesut şöyle diyor. Ömer İbn-i Hattab Müslüman oluncaya kadar, bakın bu durum ne zaman devam etmiş? Ömer İbn-i Hattab Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında biz namaz kılamıyorduk diyor. Ne zaman Müslüman oldu o zaman kılmaya başlamışlar. Yine Suhib bin Sinan Er rumi Ömer Müslüman olunca i̇bn Hattap Hattab İslam ortaya çıktı. İnsanlar İslam'a açıkça davet edildi. Beytullah'ın etrafında halkalar halinde oturduk. Beytullah'a taaf ettik bize şiddetle muamele edenlerden de intikamımızı aldık. Yaptıkları şeylerden bazılarına da cevap verebildik dedi. Son olarak ilim ilmi araştırmalar fetva komisyonu yani lejnenin, suludun meclisinin bir fetvasını okuyalım. Bu konuya noktamızı koyalım. Küfür ülkesinde cuma namazı kılınır mı? İlmi araştırmalar ve fetva komisyonunda soruluyorlar. Diyorlar ki bizler bu fetva komisyonunda kimler var? Ebu Bekir, e, Bekir Ebu Zeyd, Salih Fevzan, Abdullah Gudeyyen, Abdülaziz A'lı Şeyh, Abdülaziz Binbaz. Bunlar Suud'un büyük müftü al olan alimleri. Bizler Çin, yani Çin ülkesi, komünist yönetiminin hükmü altında Kehase denilen bir beldede yaşamaktayız. İnsanlardan bazıları böyle gayri İslam'ı bellede cuma namazının yeterli olmayacağını, cuma namazını eda ettikten sonra mutlaka ihtiyaten öğlen namazında eda edilmesi gerektiğini söylemektedirler. Bu doğru mudur? Yoksa cemaatle kılınan cuma namazı tek başına yeterli midir? Cevap herhangi bir mekanı kendilerine kalınacak yurt edilmiş Müslümanlara cuma namazı farzdır. Müslümanların belderilerinde olmaları ile kafirlerin belderilerinde olmaları arasında hiçbir fark yoktur. Böyle bir durumda da öğlen namazı yerine cuma namazı yeterlidir. Cuma namazından sonra ihtiyaten öğlen namazını kılmaksa bidattır. Her bidat sapıkkınlıktır. O halde bu amelin terk edilmesi vaciptir. Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine ve ashabına salat ve selam olsun olsun diyerek bu lejdenin fetması burada bitiyor. Tabi burada öldürme korkusu olmadığı müddetçe denilir. Çünkü daha önceki rivayetlerle birlikte böyle anlaşılması gerekir. Evet haricilerin sıfatlarına dair bu üçüncü kısım ders böyle. İleride sıramız geldiğinde diğer sıfatlarından da örnekler vererek bunu kemaline ulaştırmayı nasip, nasip etsin Rabbimiz bize. Allah bizleri bu sıfatlardan uzak tutup Ehl-i Sünnet'in yolundan ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Vesselamu Aleyhi Vesselam.